وعنا آن رسولنا ونبينا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا اللهم صل على رسولنا محمد وعنا آن رسولنا ونبينا محمد كلما اختلف الملوان وتعاقب العصران وكرر جديدان واستقبل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رب لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي. وافوض أمري إلى الله إن الله بصير من العباد.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 اللهم ارحم رسولنا محمدا حتى لا تبقى رحمة اللهم سلم على رسولنا محمدا حتى لا يبقى سلام اللهم صل على رسولنا محمدا وعلى آل رسولنا ونبينا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما سهى عنه الغافلون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 وجعلنا عندك لمن المصطفين الاخيار. اللهم أخلصني بخالصة ذكر الدار. وجعلني عندك لمن المصطفين الاخيار. رب زدني علما وألحقني بالصالحين. رب زدنا علما بالصالحين.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 Amin. yine bir Amin. akşamı varlığımız Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. biz insanları yarattığı hayata gönderdiği, kendimizi fark ettiğimiz, büyüdüğümüz ve belli bir sorumlulukla hayatın içerisine daldığımız süreçte, sabır kavramı ister gündelik hayat boyutuyla ister dini bir kapsamda sıklıkla önümüze gelen bildiğimiz bir kavram. Allah Azze ve Celle'nin de Kur'an-ı Kerim'de sıklıkla bahsettiği önemli bir kavram. Kişinin belli bir sürece girdiği zaman ki demin söylediğim gibi, bu hiç dinle alakalı olmasa da, söz kelime spor yapmaya kalksa, spor yapmak istese ve belli sporları tekrar belli aralıklarla, belli periyotlarla yapmak istese, bunun için azmetse, çok istekli de olsa, neticeyi belirleyecek olan şey onun sabrıdır. Dışarıdan baktığımızda da insanlar böyle ölçerler. Yani bir spor kulübüne gittiği zaman çok istekli olduğunu, çok heyecanlı olduğunu, çok şeyleri yapmak istediğini, hiç buradan ayrılmak istemediğini, burada sürekli her hafta gelmek istediğini vesaire söylese, çok istekli görünse, o oradan ayrıldığı zaman onun hakkında yapılacak olan değerlendirme, bakalım, görelim şeklinde olacaktır. Böyle çokları çok istekli başlamış ama sonrasında gerisini getirememiştir. Gerisini getirmek dediğimiz süreci başa kadar vardırmak, ve buna bağlı olarak kişide ortaya çıkan ve kişinin iddiasını doğrulayan şeyin adı sabırdır. Kişi sabrettiği zaman sonuca ulaşabilir, yoksa herkes heves edebilir, herkes belli bir niyete girebilir, herkes bir süre belli bir karaklık gösterebilir ama yarı yolda kalmak, kesilmek, vazgeçmek, tahammül edememek, zoru görünce belli çıkarlardan kayıpları görünce onları göze alamamak pek çok bileşenle kişi sabrından vazgeçebilir. Sabırdan vazgeçerse bir adım sonra kararlılığı bozulur, kararlılığı bozunca da o ilerleyişi hedefe dolu ilerleyişindeki e, insicamı kaybolur, iş bütünlüğü de dağılır, böylece e, halkın deyimiyle söylersek yıkılır. Dolayısıyla yıkılmamak için, hedefe varabilmek için sabır dediğimiz bir şey, kişinin yaşaması gereken bir şey. Dünya hayatında nice hedefler ki dünya içerisinde kalan, parantez arası, bile e, sabır gerektirirken, yani en basit spor örneğini verdik. Ders çalışma da öyledir. Kişi ders çalışacağını, sene başı şöyle şöyle planlar yaptığını, böyle böyle başarılı olacağını iddia edebilir. Ama bu iddiasını yerine getirebilmesi için e, ona sabır gerekir. Sabrederse, dişini sıkarsa, programını takip edebilir ve neticede de başarılı olabilir. Dolayısıyla başarıda e, altın bir anahtar sabır kavramı. Şu halde dünyevi amaçlar için bile sabır bu denli ise bitmez, tükenmez bir sonuç olan e, bu bu dünya yurdu'nun akibeti yani sonrası da ki e, sonuç ahiret yurdu ki sınırlı değil, sonsuz bir amaç ve böyle bir amacın bir benzeri yok. Bu öyle bir amaç ki Cenab-ı Hak ''Zalika <gülüyor> huve'l-favuzul'a'zim'' <gülüyor> diyor. Bu muazzam bir kazanım ve Cenab-ı Hak e, yarışacak olanlar, birbiriyle rekabet edecek olanlar, bunun için yaraşsınlar. وَفِذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ Yani eğer bir şey yarışacaksanız bunun için yarışın. وَسَارِعُوا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضُ Sizler yarışın Rabbinizin mağfiretini ve cenneti elde etmek için. Dolayısıyla böyle bir, bir hedef bilmiyoruz, böyle bir amaç başka bu denli değerli, bu denli kıymetli ve tükenmeyen, sizi bir başka hedefe sonrasında bağlamak zorunda kalmayan. Dünyadaki bütün basamak, hedefler hep basamak gibiydi. Birini tükettik diğerine, öteki tükendi diğerine. Hangi biri elimize geçse ufukta yeni bir hedef, yeni bir proje, yeni bir açılım, yeni bir süreç önümüze, Çıktı. Dolayısıyla amaç diye e, peşine gittiklerimiz, bir adım sonra kendilerini araç olarak bize deşifre ettiler. Sonrasında yeni bir amaca yelken açmak zorunda kaldık. Bu yolculuklarda bile hep sabra ihtiyacımız oldu ki bize bu amaçların hepsi ihanet etti. Hiçbiri amaç çıkmadı. Amaç neticede size e, aradığınızı sağlayan, ve sonrasına sizi başka bir amaca e, yönlendirmeyen bir şey olmalı. Nihai amaç, mutlak amaç... İşte bizim Cenab-ı Hakk'ın vaat ettiği mutlak amaç dediğimiz, Cenab-ı Hakk'ın El-Fawzul-Azîm, muazzam kazanım dediği yolculukta nasıl sabır olmasın ki yani onunla hiç kıyas edilmeyecek sonuçları bile elde etmek sabra bağlıysa, o zaman Cenab-ı Hakk'ın vaat elde edebilmek kesinlikle sabra bağlıdır. Allah dünyayı yaratan kudrettir, dünyanın ucunu bucağını değerini ederini bilen kudrettir. O dünyayı bu denli basite almış, ona nispetle ahireti muazzam ölçüde değerde övmüş ise, o zaman en basitinden bu orantıdan yola çıkarsak, dünyalık gösterdiğimiz sabrı, metaneti, kararlılığı, direnci daha fazlasını uhrevi süreçte, yani sonsuz saadeti, cenneti, Cenab-ı adını koyduğu şekliyle kazanmak için ee, göze almalıyız. Dolayısıyla sabırsız, Olmaz. Bunu baştan e, bilmeliyiz. Cenab-ı Hakk, وَلَا يُلَقَّهَ illa إِلَّ الصَّابِرُونَ Sabretmeyenler e, bu sonuca e, kavuşamazlar. Cennete girenleri Cenab-ı Hak tarif ettiği ayette وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَاتِهِمْ Peşleri sıra atalarından, çocuklarından, eşlerinden, iyi olanlar, salih olanların da katıldığı, bir cennet. Melekler onları her kapıdan e, üzerlerine gelip karşılıyorlar. Walla ekkatu yadhulun alehim min kulli babn ediyak karşılıyorlar. Selamun aleikum. Size selam olsun. Niçin? Selamun aleikum bima sabertum. Sabrettiğiniz için size selam olsun. فَنِعْمَ عُقُبَ الدّٰرِ Dünya hayatının sonrasında bu güzel sonuç, ne kadar güzel bir sonuç. فَنِعْمَ عُقُبَ الدّٰرِ Demek ki cennete teşrif edilirken bile, melekler insanları karşılarken, o cennetlikleri karşılarken, Bu e, selamun aleykum bimâ sabartum. Benzeri ayette selamun aleykum diptum. Güzel yaşam çıkardınız, iyi bir yaşam ortaya çıkardınız, nasıl başardınız? Cevap bîmâ sabârtûm, sabrederek. Şu halde eğer imkanımız olsaydı cennetliklere, cennettekilere ulaşıp dünya sınavından başarıyla çıkmanın altın anahtarını sorup öğrenmek isteseydik, işte girenlere meleklerin söylediği, ee, bu sözcüklerde, bu sözlerde bu cevabı bulabilirdik. Aynı cevap olacağını görürdük. Nedir o? Sabredeceksin, eğer sabretmez isen sonucu elde edemezsin. Niçin sonucu elde etmede e, sabır anahtar rolündedir? Yüce Yaradan Allah Azze ve Celle'nin bundaki hikmetine Niçin sabrı ee, olmazsa olmaz başarının öncesine koyduğu, olmazsa olmaz bir merhale, bir aşama olarak yerleştirdi. Hazreti Peygamber'in siretine bakın, Mekke dönemi. Şimdi dünyayı değiştirmiş bir insanın hayatına görevlendirildiği sürecine bakıyoruz. Ki bu insan dünyada en güçlü değişikliği yapmış ve hala onun değiştirdiği dünyada insanlar yaşıyor. Onun değiştirdiği kodlarda yaşıyorlar. Yani dünya öncesine hiçbir zaman dönemedi, dönemez de onun değiştirdiği ve dönüştürdüğü dünyayı yaşıyoruz. Ve hala onun değiştirdiği ve dönüştürdüğü etki dünyada en önemli vektör, en önemli hayatı değiştiren hem siyasi açıdan hem ekonomik açıdan, bütün açılardan. Dolayısıyla gelmiş geçmiş en önemli bir insanın, Dünyayı değiştirdiği safahata baktığımızda deseniz ki 23 yıllık bir dönemde bu iş gerçekleşti. Süre zaten yani bütünüyle kısa ama bu kısa olan sürenin de daha uzun olan süresi, baktığınız zaman ki Mekke dönemidir, 13 yıl, baştan sona sabır esaslı bir dönemdir. Çok fazla kazanımın olmadığı, Hazreti Peygamber'in ve ona tabi olan az sayıda insanın sadece sabır, sabretmek üzere sınandığı. Tabi bunun merkezinde Hz. Peygamber var. Yani yoğun şekilde sabırla sınanıyor. Kur'an'da nice ayet doğrudan Hz. Peygamber'i e, hedef alıp özelde ilk baştan e, onu sabra davet eder. فَصْبِرْ كَمَا sabara اُلُّ الْعَزْمِ مِنَ الْرَسُلِ اُلُّ الْعَزْمِ yani azimet sahibi, kararlılık sahibi, peygamberler, rasuller nasıl sabrettilerse sen de öyle sabret. فَصْبِرْ كَمَالِ Neye karşı? Aşağılanmaya karşı, dışlanmaya karşı, eziyetlere karşı, ötekileştirilmeye karşı, tahkir edilmeye karşı, işkencelere karşı, her türlüsü. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle sabrın ortaya çıkmasını, kişinin peki bunun anlamı ne? Niçin sabır yoklanır? Çünkü sabır kişinin kararlılık testidir. İddiasının arkasında nedenli durduğunu ancak sabırla görebiliriz. Demin ilk baştan verdiğimiz basit örnekleri düşünün. Ee, yani işte bu spor yapacağını, şöyle şöyle neticelere ulaşacağını, şöyle sağlık, sağlığa kavuşmak istediğini vesaire dese, insanlar onu bu iddiasında veya benzerleri arasında sabır gösterip, hakikaten sabırlı çıktı, hiç aksatmıyor dedikleri sonuca hem de eder ve o kişi sonuca o denli tutkun demektir. Gerçekten istemiş ki kararlılık gösterdi ve sabırlı davrandı denir. Dolayısıyla sabır, sürece inancın adıdır. Sabır, sürece gerçekten inandığımızı hem kendimize hem çevremize ve esas da eğer ahiret süreci ise Allah Azze ve Celle gösterdiğimiz yolculuğun adıdır. O yüzden hayatın belli bir müddeti var ise bu müddet aslında sabır üzere yaşanır. Yani kişinin anne babasına saygısı, sevgisi çok olabilir ama gün gelip yaşlılık deminde onlar üzerinden sınandığında ancak bu sevginin nedeni, hakikati, gerçeği ve işin aslında ne kadar Allah için olduğu yüzü ortaya çıkar ve bu bir süreçtir uzadıkça uzayabilir, kişinin yoklandığı bir süreç. Dolayısıyla sabır dediğimiz bu kavram, Başarının madem ki olmazsa olmazıdır, hayatımızda sabrı baştan satın almalıyız. Hele hele cennet gibi bir sonucu elde etmeye, hayattan başarılı çıkmaya, hayat denilen sınavdan başarılı çıkmaya karar veren bir kimse, baştan sabır kavramını satın almak zorundadır. Yani bunun sabırsız olmayacağını, sabır ile karşı karşıya geleceği, ee, durumların illaki yaşanacağını önden e, kabul etmek, satın almak deyince onu demek istiyorum. Unsuz olmayacak, illaki olacak diye e, bunu baştan e, kabul etmek etmesi gerekir. Yoksa e, sabrı e, kabullenemez, sabretmeyi e, başaramaz. Bir kavram olarak başarı yolculuğunda sabrın e, zaruretini bildiğimiz zaman, evet kabul ediyorum, e, bu kadar olağanüstü bir, muazzam bir, emsalsiz bir sonuca giden yolculukta, e, Yaradan'ın O'nun muştusuna e, nedenli tutunduğumu, uğrunda neler yapabileceğimi e, gösterdiği bir sınav, sürecinde yani hayatın içerisinde sabrımın yoklanacağını, yoklanmasının makul olduğunu kabul ediyorum. Dediğimiz anda süreci anlamaya başlamışız demektir. Süreci anlamak süreci kolaylaştırır. Süreci kimlere zorlaşır, sürecin ne olduğunu, neler yaşanacağını bilmeyenler, bilmek istemeyenler süreçte çok zorlanırlar. Sürecin adım adım aşamalarını bilenler, açısından bilgi kolaylık getirir. Çünkü ameliyat olacak bir kimse bile ne yaşanacağını bilmek ister. Önce iğne vurulacak, sonra şu olacak, sonra bu olacak, sonra uyandırılacaksın, sonra... Ama hiçbir şey söylememiş bir adam açısından durumun meçhul olması bile bir o kadar ağır ve sıkıntılıdır. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle bize baştan tanıttı. Dedi ki... Biz sizi kesinlikle sanacağız. Bunu baştan bilin. Bir şey emminel haufi. Biraz korkuyla sanacağız. Bu düşman korkusu olabilir. Yani düşman saldırısından ötürü korku olabilir. Bir cenzelden, depremden ötürü korku olabilir. Korkunun bütün çeşitleri, sevdikleri malını kaybetmek, sevdiklerini korkunun hissettim korkuya dönüşebilen hususların tamamı bir sınama aracı olarak kişinin hayatında karşısına çıkabilir. Venebluunnakum bir şey el-haufi vel-jû'i açlıkla da sizi e, kesinlikle sınarız. Ve naksin min el-emvâl mallardan eksilterek vel-enfüsi fe'canlardan eksilterek sevdiklerinizden eksilterek ve semarat ve mahsullerden eksilterek sizi kesinlikle sınarız. Wa Beşir ayet nasıl bitiyor? Wa beshir istabirin sabredenleri müjdele. Müjde direkt sabredenlere. Çünkü sabır başarı öncesi son eşittir. O yüzden müjde sabredenlere. Wa beshir Allah Azze ve Celle böyle söyledi. Wa beshir istabirin. Sabredenleri müjdele. Neden? Çünkü sabır sürecin tamamı erdirildiği yerde. Geçen hafta vefayı konuştuk, vefalı davranmak bile sabırlı olabilmeye bağlıdır. Sabır yok ise kişinin vefası da tükenir. Dolayısıyla sabır kişinin Allah Azze ve Celle için direnmesidir. Dolayısıyla sabrın mekaniğini de bilmemiz gerekir. Kişi sabırda çaresiz bir bekleyiş üzere değildir. Çaresiz bekleyiş hiçbir zaman sabır olmamıştır ve sabır değildir. Allah Azze ve Celle'nin sabır diye önümüze koyduğu şeyde alternatifler vardır. Başka seçenekler vardır, siz doğru üzere sabredersiniz. Buna sabır denir. Yoksa, ee, başka bir seçenek yoksa, nitekim hayatta bazen olur öyle. Yani adam bakmışsın direniyor, soruyorsun ''Ya bu çıkma, yani olmayacak işe niye bu? Başka seçeneğim yok ki'' diyor. Yani olsa olsa bu dükkandan olacak. Başka yerim yok, başka alternatifim yok. O yüzden direniyorum. Yani olacak gibi de değil ama hala sabrediyor. Buna sabır denir mi? Değil bu bir sabır. Yani dünyevi bir bakış açısıyla hiç Cenab-ı Hakk'ı hesaba katmayan bir adamın gözüyle meseleye bakarak söylemek istedim. Halbuki Cenab-ı hakk kendisine dair süreçlerde kişi özellikle alternatiflerle karşı karşıya getirir ve alternatiflere sapmayıp, doğru istikamet üzere, idali üzere, amacı üzere özellikle ve bilerek Devam etmesinin adı sabırdır. Dolayısıyla sabır bir tercihtir, biçaresizlik asla değildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kadının yanından geçti. Kadın vefat eden çocuğundan ötürü ee, yanıp sızlanıyordu. Acı çekiyor, o esnada belki biraz bağırıyor, çağırıyor. Hazreti Peygamber onu cahiliye dönemindeki gibi Cenab-ı Hakk'ın hükmüne karşı ki ölüm Cenab-ı Hakk'ın hükmüdür e, sabretmekten isyana kaçar endişesiyle, geçerken ona sabrı telkin etti, sabrı tavsiye etti. اِتَّقِ اللّٰهَ وَاسْبِر۪يۜ dedi. Ey kadın Allah'tan kork ve sabret. Kadın o halde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i tanımadı. Belki tanıyamadı, ''İleyke <gülüyor> anni'' ''Git benim başımdan'' anlamına gelen kaba bir söz kullandı. ''Lem yusibike ma asabani'' ''Bana isabet eden sana isabet etmiş değil ki'' dedi. Dolayısıyla şu anda ateş düştüğü yeri yakıyor ve benim ciğerim yanıyor, bırak da acımı yaşayayım der gibi. Ee, Hz. Peygamber bir şey söylemeden, ilişmeden devam etti. Ee, etraftaki bazıları gelip dediler ki ''Sen kime kullandın bu sözcüğü biliyor musun?'' ''Bilmiyorum'' dedi. Dediler ki ''O Allah'ın Rasulü'ydü. Sen ona böyle kaba davrandın.'' Kadın acısı birdi iki oldu. Durumu e, düzeltmek için Hz. Peygamber'in yanına çıkageldi. Kapının önünde kapıcı vesaire kimse yoktu. Direk girdi Rasûlullah'ın yanına, dedi ki ben seni, ben sizi tanıyamadım, tanımadığım için böyle kaba bir sözcük kullandım, beni bağışlayın. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu bağışladı ve ona dedi ki, bu altın öğüdü ona söyledi. Sabrı, sabrın tanımını öğrendiğimiz bir ifade bu. Buyurdu ki Allah'ın Rasulü, ''İnnema sabrû enda s-sadmeti'l-u'la'' Sabır çarpmanın etkisinin ilk yaşandığı andaki sabırdır. Sabır o anda yaşarsın, çünkü devam eden zamanlarda, yani sonraki yıllarda ee, sabır bir tercih değil, artık kendiliğinden gelişen bir şeydir. Yani aradan 20-30 sene geçmiş, evladın ölümünü hatırlıyor, Sabretiyoruz, ne yapalım diyor. Yani zaten aklına gelmiyor. Yani artık acı senden alınmış, buna dair bir sabretme mesaisi yaşamıyorsun veya çok hafiflemiş. Ama ilk andaki durum eğer bir sabır dilini tutabilmek için Cenab-ı Hakk'a karşı onun hükmüne... Kötü bir söz kullanmamak için isyan etmemek üzere kendini zapt edebilmek bu tercih. O yüzden Resulullah dedi ki ilk çarpmanın anında sabır kıvamında en sabır olduğu hal o hal. Çünkü bütünüyle tercihe dayanan bir e, davranış biçimi. Sonrasında yıllar sonra olan hali ise e, artık tercihten çıkmış unutkanlığın tesiriyle e, kişi uzaktan seyredenler artık hiçbir e, eser kalmadı e, diyebiliyorlar, Bu kişi o esnada çok sabırlı davranıyor değil, durum etkisinden, acının etkisinden çıkmış. Dolayısıyla sabır bir tercih e, olduğu için süreci e, kotarabilmek, süreci götürebilmek, süreci devam ettirebilmek üzere öne çıkan zorluklar, bu zorluklar da tesadüfen çıkan zorluklar değildir, tam da sabrı yoklamak üzere bilinçli özellikle çıkarılmış zorluklardır. Yani eğer yola bir rampa çıkıyorsa fiziki bir duruma benzetirsek, burada bu rampadaki zorluğa ki insan rampa çıkarken zorlanır, bu rampa özellikle önüne gelmiştir, zorlansın ve sabır göstererek burayı aşsın diye. Ama şunu ilkesel olarak biliyoruz, hiçbir zorluk yani sabır göstermemiz gereken, hiçbir zorluk takati aşacak düzeyde değildir. Bu Cenab-ı Hakk'ın garantisinde olan bir şey. Buraya hiçbir zaman takılmayalım. Şeytanın böyle bir vehimle e ne yapalım yani insanın tahmin edeceği, edebileceği bir şey değil türden olanları birileri iddia ediyorsa, bu e, iddiai Cenab-ı Hakk'ın karşı iddiasıyla çürütürüz. La yukellifullahu nefsen illa Allah bir kişiye yüklemez إلا vusa'aha. Ancak onun kapasitesi yani kapasitesinin dışında yüklemez Cenab-ı Hak. Dolayısıyla Allah madem ki bunu sınavın genel e, kapsamı içerisinde garanti altına almıştır. Buraya hiç girmeyelim. Bizim önümüze çıkan şeyler sabredebileceğimiz şeylerdir. Biz şöyle demeliyiz. Madem ki sabredebileceğim, edebileceğim bir şey, şu anda tercihimi sabretmekten yana kullanayım ve Allah'tan sabır isteyeyim. Sabır da Cenab-ı Hak'tan istenir. Talut'un askerleri Calut'un ordusunun karşısına çıktılar. Öyle bir ordu gördüler ki karşılarında kendilerinden çok daha kalabalık dediler ki kemmin fi'atin qalile galbet fi'aten kesire bi iznillah nice az sayıda topluluklar çok sayıda toplulukları Allah'ın izniyle yenmiştir vallahu ma'as sabirin Allah sabredenlerle beraberdir demek istediler ki biz az sayıda da olsak sabredersek biz galip geleceğiz. O yüzden Cenab-ı Hak dedi ki: "İn yekum minkum 20. Sizden 20 kişi olsa, sabiruna sabreden 20 kişi olsa, yağlipu mi'atayn. 200 kişiyi yenebilirler." Ama oradaki anahtar kelime sabreden. İn yekum minkum 20 sabiruna sabreden 20 kişi. Dolayısıyla ee, Cenab-ı Hakk'ın bütün emirlerinde sadece cihatta değil bütün ibadet yolculuklarımızda da sabır olmazsa olmaz bir şeydir. Yani sabrın girmediği hiçbir konu yok. ibadetlerde var, masiyete karşı direnç göstermede var. Günah bütün çekiciliğiyle, bütün göz alıcılığıyla kişiyi çendirmeye çalışırken ona karşı direnç göstermek. Özellikle ilk zamanlar, daha istikamet üzere yeni bir başlangıç yapmışken, Düne dair bütün alışkanlıklar, daha tutukla kişiyi e, bütün gücüyle çağırırken kişinin kendisini zapt etmesi, tekrar eski kötü alışkanlıklarına gitmemek üzere sabretmesi, bakın orada da sabır var. Dolayısıyla meniyata karşı, yasaklanmış olduğumuz şeylere karşı direnç gösterirken sabır, emredilen hususları icra ederken namaz gibi, oruç gibi, Bunları tamamlayabilmek, başarabilmek için yine anahtar kelime, sabır. Yani öncesinde pek çok şeye gerek var elbette önceki derslerde konuştuk ama başarıdan bir adım önce, başarının hemen öncesindeki e, son kertede ihtiyaç duyduğumuz şey ne? Sabır yani sabır e, son mühür gibi. Sabır da olursa bu iş olur diyeceğimiz en son şey. O yüzden Sabırlı olanlar, başarılı olanlar, man sabara, vafara demişler. eden muzaffer olur. Sabreden neticeye kavuşur. Şu halde ee, Talut'un askerlerini konuşuyorduk. Meydana inince düşman askerleriyle karşı karşıya savaşmak üzere dediler ki ''Ya Rabbi Rabbena afriğe aleyna sabran'' Rabbimiz üzerimize sabrı böyle yağdır, ya afrik, böyle bardaktan boşanırcasına bize sabır indir. Bizim bugün sabra çok ihtiyacımız var. Demek ki sabrı da biz cebimizden çıkarmıyoruz, sabrı da e, biz annemizden, evimizden getirmiyoruz. Sabrı da Cenab-ı Hak'tan temin ediyoruz. Cenab-ı Hak'tan sabrı e, isteyebiliriz. İşte Talut'un askerleri, bu muazzam Çarlı torundosuyla olan karşılaşmada Cenab-ı Hak bunu anlatıyor. Ee, Aslayı daydılar ve e, Cenab-ı Hak onları muzaffer kıldı. Ne ile? Sabır ile. Sabrı nasıl kavuştular? Cenab-ı Hak'tan deli gibi sabır istediler. Ya Rabbi bizi bize bırakma, bizi bize bırakırsan e, gah gözümüz korkar, gah enerjimiz tükenir ya bir şey olur. Biz yetişemeyebiliriz. Sen ne olur bizi destekle sabrı da Allah Azze ve Celle'den. Dolayısıyla Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de sabri بِالصَّبْرِ وَالسَّلَاۜ Hem namazı ve namazı sabırla ilişkilendirerek bu ikisinden güç ve destek almamızı bize öğütledi. Kişi namaza devam ederek, kişi sabra tutunarak, Sabrı yani sabırla nasıl tutunabilir kişi sıkıntı önüne geldiği anda öyle bir hazırlıklıdır ki bilinç olarak bunu yatsımaz, nereden çıktı bu demez. E çünkü nereden çıktı bu demek isyan ile püskürtmek demek, böyle bir şey beklemiyordum demek. ki akleden kimse öncesinden durumu satın aldığından şu anda sabırla yoklanıyorum. O zaman yani olağanüstü bir durum yok. Ee, olması gereken de buydu. Şu anda dişimi sıkmak zorundayım. Ee, sabrım yoklanıyor. Bunun bilinçli yaşatıldığı ve tam da o esnada e, sabretmek üzere e, ilahi e, süreçte Cenab-ı Hakk'ın gözünün önünde olduğunu ve en önemli aşamada olduğunu bilirse e, sabrı da Cenab-ı Hak ona kolaylaştırır. O yüzden Cenab-ı Hak hiçbir yerde gözümüzün önündesin demedi Kur'an-ı Kerim'de, ama sabır kavramında faz bir fein bi ayunina buyurdu. Özelde ilk başta en çok sabretmiş aramızda sabrı en üstün bir performansla sergilemiş olan Allah'ın Resulü, ulul azm peygamberler ile e, kıyaslanacak düzeyde bunu Cenab-ı Hakk'ın kendisine muvaffak kıldığı Hazreti Peygamber özelinde başlayan bu ayet genel manada hepimize hitap ediyor. فَاسْبِرْ bi بِاَعْيُنِنَا Sabret, sen şu anda gözümüzün önündesin. Demek ki e, sıra sabra geldiğinde bilmeliyiz ki şu anda melekler hepsi, Dikkat kesildiler, Allah Azze ve Celle en önemli aşamayla beni şu anda karşı karşıya getirdi, şu anda nasıl davranacağım bekleniyor. Eğer kişi sabra bu denli hazırlıklı olursa Allah Azze ve Celle umulur ki onu buna muvaffak kılar. Eğer sabrı konu etmeyi şeytanın bize vehmettiği şekilde, ee, sıkıntıya, davetiye gibi sanırsak sabır illa ki gelecektir. Geldiğinde bocalarız. Bir yerde, bir e, bunu anlatan, bunu konuştuğumuz bir yerde, o e, ki hatta hususun geçtiği, şu kadının sabretmesi hadisesinin geçtiği bir yerde, birisi dedi ki yani ben bunu e, duyunca Korktum yani bu yakında başıma gelir diye böyle bir sabır hali ve ben sabrımı sengeleyebilir miyim diye hiç böyle şeyler konuşmasak mı sanki konuşursak başımıza gelir gibi dedim ki bu bir vehim yani bunu şeytan vehmedip sürecin gerçek e, boyutlarıyla yüzleşmememizi sağlıyor hastalık da korku da sıkıntı da bela da e, Malların eksiltilmesi de, canların eksiltilmesi de, bunlar sürecin temel kodları. Bunlar konuşunca başa gelir diye bir şey yok. Tam tersi kişi bunları birer gerçek olarak Cenab-ı Hak açık açık zikrediyor. Biz bunlarla kesinlikle sizi sınarız. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ Biz sizi kesinlikle sınayacağız. حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِد۪ينَ مِنْكُمْ مُجَاهِد۪ينَ وَالصَّابِر۪ينَ مِنْكُمْ sizden çabayı ortaya koyanları ve sabredenleri, onları özellikle ortaya çıkarabilmek, onların durumlarını görmek, onları bilmek üzere. Biz kesinlikle sizleri sınayacağız. Durum bu kadar hakikat, bu kadar açık, yani konuşmayarak, gözlerimizi kapayarak bir şey olmuyor ki. Cenab-ı Hak yine kendi sürecini yürütüyor. Biz bir şey yokmuş gibi yaptığımızda süreç kendiliğinden, ve tam da istediğimiz gibi yürümüyor. Yine ölüm bizi buluyor, yine hastalık bizi buluyor, yine kaza bizi buluyor, yine sıkıntı bizi buluyor. Tek bir farkla hazırlıksız yakalıyor. Hazırlıksız yakaladığı için de biz sabırla karşılayacağımıza isyanla karşılıyoruz ve isyan ederek Cenab-ı Hak'ka karşı gelen bu yeni baba soruyu da kaybediyoruz. Halbuki e, sürecin zaten sabır olmazsa olmaz bir boyutu olarak bilirsek, Cenab-ı Hakk'ın bizim O'nun muştusuna, müjdesine ve vaat ettiğine tutunduğumuzu, O'na iman ettiğimizi e, iddia edişimizden hemen sonra böyle ilerleyeceğini kabulleniriz. Cenab-ı Hak başka türlüsünü aklınızdan bile geçirmeyin diyor. اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا اَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ''Sandılar mı ki?'' Diyecekler ki na ama sonrasında hiç sınanmayacaklar, zorluklar gelmeyecek, sıkıntılar gelmeyecek. Eğer böyle bir süreç olsaydı ve böyle bir süreç iyi olsaydı Cenab-ı Hak bunu e, başta peygamberlerine öyle yaşatırdı. Halbuki süreç en zorlu, en çok sabrı gerektiren, en çok direnci, sebat etmeyi, kararlılığı, dişi sıkmayı gerektiren boyutuyla onlara yaşatıldı. Bakın Hazreti Peygamber'in 13 yıllık Mekke döneminden bahsediyoruz. Cenab-ı Hak Hazreti Nuh Aleyhisselam'ı Hazreti Peygamber'e örnek gösteriyor. Kavmi arasında فَلَبِثَ ف۪يهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْس۪ينَ عَامًا 50'si hariç Bin sene yaşamış bir peygamberden bahsediyoruz. Aşağılanmak, küçük görülmek, dışlanmak, eziyet edilmek, bunların hepsini e, görmüş bir peygamberin bak azimetini diyor Cenab-ı Hak. E hastalık yaşamış bir peygamber var. Eyüp Aleyhisselam. Cenab-ı Hak diyor ki: İnna wa caddahu sabira. Biz Eyüp sabreden biri olarak bulduk. Sonra ne diyor Hazreti Eyyüb için ne amel abdu ''Ne güzel bir kul'' ne amel abdu Cenab-ı Hak böyle ifade ediyor ama hangi kulunu sabreder bulduğunu söylediği kul. Demek ki sabır bize neticeyi getirir. Eğer sabırlı olmaz isek ne kadar büyük iddialarla girersek girelim, ne kadar büyük başlangıçlar yaparsak yapalım, elimize hiçbir şey geçmeyecek demektir. Sürecin sonunu bize sabır getirir, son kertede olan şey. O yüzden cennete girenlere öyle dediler, selamun aleykum bima sabartum. Daha henüz biz sabırı hayatımızda normal olması gereken ve en de önemli bir aşama olarak beklentilerimiz arasına olanca doğallığıyla yani hayatın en doğal parçası, sınavın en doğal yanı olarak almamışken sabretmemiz gereken bir hadise, istenmedik bir durum yaşandığında tepkiyle karşılıyor isek bizim sürecin bu altın halkası, son ve altın halkası ile ilgili olarak ciddi zafiyetlerimiz var demektir. O yüzden Cenab-ı Hak dedi ki, وَبَشِّرَ السَّابِلِينَ Müjde, sabredenler üzerinden geldi. Kişi sabrını hangi boyutlarda, hangi aşamalarda yaşar? Bir Cenab-ı Hak'ka karşı, ona kulluk ederken, demin söyledik emirler, mesela bir oruç bile sabretmemizi gerektiriyor. İlk tuttuğumuz orucu düşünün, sabrederek akşama gelirsiniz, ikinci, üçüncü her sene ilk Ramazan'ın ilk günü yine tuttuğumuzda da yine bir miktar sabra ihtiyaç duyarız. Cenab-ı Hak kullarını esirgeyendir. Kulun sabretme iradesi olursa onu sabra muvaffak kılar. <gülüyor> Kimler sabredemezler, sabretmeyi göze alamayanlar. Sürecin Allah Azze ve Celle uğruna ne pahasına olursa olsun dişimi sıkacağım ve sabredeceğim demeyi diyemeyenler, daha hiç zorluk gelmemişken bile, işin başındayken daha içten içe ben zaten bunu yapamam ki ya biraz açıkırsam yerim. Olanlar bunlar çözülürler ama daha sabah daha hiç zorlanmamış, hiçbir sıkıntı yok ama diyor ki ne kadar sıkılırsam, zorlanırsam zorlanayım, ben Rabbim için bunu başaracağım. Cenab-ı Hak şiddetini artırıyor, Cenab-ı Hak şiddetini artırıyor, hala aynı şeyleri söylüyor. Cenab-ı Hakk bir yandan şiddetini artırırken o ne olursa olsun dişini sıkacağım dediği sürece bir yandan da onun direncini artırır, mukâvmetini. Öyle olur ki kişi bunu başardığında kendine inanamaz. Nasıl yaptım ben bunu der. Bu Allah Azze ve Celle yolunda işkenceye uğrayanlarda da böyledir. Yani normalde o insanlar ''Ve uzu fi sebeylî'' dediği Cenab-ı Hakk'ın uğrumda. İşkenceye uğratılmışlar. Mesela bir Sümeyye İslam'ın ilk şehidesi Ammar onun kocası, yani Yasir onun kocası, Ammar onun oğlu. اِصْبِرُوا عَلَى يَاسِرُ فَاِنَّمَا وَعِدَكُمُ الْجَنَّةِ Sabredin, sizin randevunuz cennettir diyen Allah'ın Resulü. O esnada Resulullah'ın da yapabileceği bir şey yok. Yanlarından geçiyor ama henüz bir ordusu yok henüz bir gücü, kuvveti yok. Bunlar olduğu zaman müdahale edebiliyorsunuz. olmadığında Resulullah dahi olsa ancak teselli ederek geçtiği yanlarından. Dolayısıyla Mekke dönemini doğru okumamız lazım. ve فَإِنَّمَ وَعِدَكُمُ الْجَنَّةِ Ama vaktiyle bir köle ürkekliğinde olan bir kadın üstelik yani o denli aşağılanmış, o denli Baskılanmış, o denli emre uygun yetiştirilmiş. Bırak ilk 6 yaşını, ilk 16'yı da bırak. Yani 10 yıllarını, 30'larını, 40'larını belki 50'lerini hep böyle dikte altında buyruğa amade yetiştirilmiş bir kişi, bir hanımefendi iman ile nasıl bir özgürlük kazanıyor. İslam'ın ilk şehidesi. Bu nasıl başardı? Nasıl bu sabrı gösterdi? kendisine sorsanız o da inanamamıştır. Ama nasıl geliyor derseniz bu? Kişi azmedince Cenab-ı Hak uğruna rabbim uğruna elbette dişimi sıkacağım dedikçe şiddeti artan sıkıntının dozu arttıkça diğer taraftan direnç buna karşılık gelen mukavemet de artırıyor. Kim artırıyor bunu? allah Azze ve Celle. Talut'un askerleri o yüzden Rabbine affreg alayına sabran. Rabbimiz bizim üzerimize yağmur gibi bardaktan boşanırcasına sabır indir. Şu halde eğer sabırdan yana eksikliğimiz varsa, özellikle Cenab-ı Hakk'ın bizi başta ibadet hususunda Rabbu Semaati ve al ve ma bein Cenab-ı Hak diyor o göklerin ve yerin Rabbi. ''Ve ikisinin arasındakilerin Rab'bi, budu ona ibadet et.'' Yetmez. ''Vastabirli ibadeti ve ibadet etmek hususunda sabırlı ol.'' Öyle namaza başladım dedin, aradan iki hafta geçti, baktı bunun sonu gelmiyor, bırakmış. Büyük bir iddiaya başladı ama sabır olmayınca onu da geri getiremedi, devamını getiremedi. ''Orucumu tutacağım'' dedi, birinci gün. ''Yok ben bunu yapamam.'' dedi, yani bir gün anca tuttum dedi, gerisini getiremedi veya iki de üç de bir yerde bıraktı. bir <gülüyor> dedi Sabır ile bunu e, sonunu getirebilir. Diyecek ki ben burada zorlanacağım. Bileceğiz ki Cenab-ı Hak bizi zorlayacak. O zorlandığımız anda çözülmekle, vazgeçmekle, baş başa kaldığımız o esnada, Bilmeliyiz ki şu anda sabır denen sınavı yaşıyoruz. Ostavirli ibadeti. Cenab-ı Hak dedi ki: "Va ammur ehleke Ailene namazı emret. Sonra ne dedi? bir ehliha ve bunun üzerine sabret. Namaz üzerine sabret. Hem ailene emrederken sabret, hem kendin kılarken sabret. Dişini sık kolay değil. Her sabah çocukları uyandırmak Gidip uğraşmak, gönüllerini yapmak, diğerlerini uyandırmak, bunlarla uğraşmak bir değil, iki değil. Hz. Peygamber evlendirdikten sonra bile, yani hani biz de denir ya, koca kız gelin olmuş gitmiş kocasının elinde. Hz. Peygamber gider, Hz. Ali'nin kapısını çalar, uyandıklarından namaza kalktıklarından emin olurdu. Bir sabah gittiğinde kalkmamışlar. Hazreti Ali açtı kapıyı radıyallahu anh, Resulullah dedi ki kalkmadınız bu namaza. Hazreti Ali o demde dedi ki Ervahuna biyadillah, ruhlarımız Allah'ın elinde yani demek kaldırmamış demeye getirdi. Hazreti Peygamber hoşlanmadı bu cevaptan karşılık vermedi ve ayrıldı giderken de elini dizine vurup وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا İnsan ne de? En çok cedel yapmayı yani belli bir tartışma, karşı argüman geliştirmeyi seviyor, buna tutkun bir yanlışlık olmuş, bir eksiklik olmuş. Ya hazırlığında ya geç yatmada, erken kalkmada neyse kusuru her halükâda kendinden bilmeye ve Allah Azze ve Celle'ye kulluğa koşmaya ihtiyaç var. Dolayısıyla sabır... Kişinin bu okuduğumuz ayetlerde mesela vasıta bir ailey, ailene emret ve bunun üzerinde sabırlı davran, namaz konusunda sabırlı ol. Çünkü namaz bizim sabrımızın da beslendiği bir ibadet. Cenab-ı Hak isteği nuru bir sabrı sabırla ve salatla bu ikisi eşlenik, ardışık, peş peşe ve kişinin iradesini e, ve hani bugünkü tabirle söylersek dinamizmini sağlayan. Önemli kaynaklar. Dolayısıyla sabrı Cenab-ı Hak'tan isterken sabrımızı besleyen hususları da hayatımızı takip edeceğiz. İbadet hususunda sabırlı olacağız. Bir zaman sonra Cenab-ı Hak hep böyle zorlamaz, e, zorluğunu kaldırmasa bile sabrını verir ve sabır olunca zor hissetmezsiniz. Yani e, bir kilogramı... E, Çocuğun eline verseniz zor kaldır. Kaldırabilmesi için çok dişini çıkması lazım işte, sabretmesi lazım, değil mi? Ama o ileride büyük geliştiğinde artık 10 kilogram rahat kaldırabildiği zaman verseniz eline kaldır. Hatta hoplatır onu. Şimdi ne bak, gücü kapasitesi artırdı mı? Aynı zorlukla abdestte, aynı zorlukla namazda, aynı zorlukla. Ama sana artık zor gelmemeye başlar. Bir zaman sonra daha iyi dönemler gelir habbabe ileykumul iman. İmanı Cenab hak size sevdirir. Ve zeyyenahu fi kulubikum ve kalplerinize onu süsler. Bu sefer bağımlılık başlar. Tutkun hale gelir kişi. Bırak zorluğunu, zevk almaya, tat almaya, keyif almaya ve onsuz yapamamaya başlar. Demek ki süreç hep başladığı gibi devam etmez. Sabır. İnne'l sabru 'inda's sadmetil ula. İlk anlarda Sabra çok ciddi derecede ihtiyaç var. De yer yer zaman zaman sürecin içerisinde de kararlılığın test edildiği, pamuk ipliklerle mi bağlı yoksa çok son derece kararlı, ne olsa göze almış yani ölecek ama olmaz mı? Bunu göze almış. Cenab-ı Hak göze almış olanlara sabrı en ala düzeyde yaşatır. Sen sanırsın ki adam ne korkunç dişini sıkıyor, ki bütün espri göze almışlığındadır. O göze aldığı için Cenab-ı Hak onu sabır ile takviye eder. Demek ki süreç aslında zor değil. Sabır zor bir şey ama Cenab-ı Hak uğrunda sabır zor değildir. Güzellikle sabredilir. Yeter ki kul göze alsın. O yüzden Cenab-ı Hak dedi ki, ''Vas bir sabran cemile. güzelce sabret. Sabır da güzelce yaşanır mı? Yani sabır insanın en stresli olduğu, en zor yaşanacak bir hadise ama istenirse güzel yaşanır, sabır güzeldir. Hz. Yakup Aleyhisselam dedi, ''Fasabrun cemil'' Şimdi bana güzel bir sabır düşer, sabretti nice sıkıntılar, evladını kaybetmenin zorluğu. Allah Azze ve Celle hiç kimseye yaşatmasın, çok korkunç bir zorluk. Ama nasıl başan derseniz Allah Azze ve Celle'den sabır dinedi. Daha sürecin ilk anında, ilk kendiklerinde, kurt yedi falan dediklerinde dedi ki: "Kalevel sevelt lekum enfusukum amra. ''Size nefisleriniz kötü bir iş yaptırmış." Bana gelince, fasabrun cemil. Sabretmek. Ben şimdi anladı kendisine Cenab-ı Hakk'ın önüne çıkardı. Baba sorunun bu kez sabır olduğunu. En çok sevdiği üzerinden sabretmekle sınandı. Çoğu zaman derslerde söylüyorum. Kişinin en zayıf halkası sınavda e, önüne soru olarak çıkar. Güçlü olduğu halkalar, yani zaten Cenab-ı Hakk uğrunda e, feda edeceği, yapabileceği, yapacağı hususlar, niyeti sayılır sevaba dönüştürülür direk, dönüştürülebilir direk. Ama esas veremeyeceği, esirgeyeceği e, Cenab-ı Hakk'u ile onun arasında kalırsa Cenab-ı Hakk'ı satacağı, onu kıramayacağı, düzeyde bağlılık gösterdiği kişi, kariyer, makam, sevgi ne varsa bunlar gündeme gelir. Dolayısıyla sınav perde perde böyle açılır ve Hz. Yakup Aleyhisselam şeyi gördü, Cenab-ı Hak'ın göster gönderdiği onun elini gördü. Onun önüne getirdiği hususu gördü. Kendisine bakan yüzüyle hemen dedi ki: "Fasa burun cemiel. Vallahul Allah'tan yardım dilenir. Ne yapacağım ki? "Vallahul mustean." O zaman kişi Cenab-ı Hak ile olan konuşmasında Kur'an'da ayet ayet bu örnekleri okurken "Ya Rabbi böyle bir durumla beni karşı karşıya getirme." Getirmediği her gün, bundan ötürü şükrederek getirecek olursan da, bana sabrımı şimdiden senden istiyorum. Yani düşünün yaşamadığınız, henüz yaşamadığınız bir olay öncesinde, o olay için şimdiden Cenab-ı Hak'tan sabır duası yapıyorsunuz. Bu akleden insanın işi. Başka insana Cenab-ı Hak bunu nasip etmez. Akleden insan bu düzeyde tedbirli olur bu düzeyde önden tedbirli olur. Ve inanın bu düzeyde önden tedbirli ve hazırlıklı olanlar muhtemelen zaten böyle bir şey yaşamazlar, yaşatılmazlar. Çünkü bunu önden göze almış. Asıl göze alamayacak türde olan kimselerin e, bu tür sıkıntılarla karşı karşıya gelmesi ve bu zafiyetlerinin dışa vurması. Emhasibellezina fi kulubihim maradun kalplerinde hastalık yok, yökhreca Allah vadganhum Allah onların sıkıntılarını ortaya çıkarmayacak mı sanıyorlar Bizim sıkıntımız varsa asıl bir süre bir zaman sonra yeni bir hayatın yeni bir sahnesinde sınav olarak karşımıza çıkacağını bilmemiz ve yakın bir tehdit olarak algılamamız gerekir yoksa önden biz bunları ayıklarsak Cenab-ı Hakk'a teslimiyetimizi ya Rabbi böyle bir şey başıma getirirsen bile inşallah sabredeceğim. Sen bana sabırma, şimdiden senden diliyorum. Getirme ama sana sığınırım, getirmemeni dilerim. Getirmediğin her gün bundan ötürü sana hamd ederim. Ama getirecek olursan da ben sana karşı sabırsız davranıp isyan edecek bir duruma koma beni hiç. Seninle karşı karşıya gelmeyi, sana asi olmayı göze alamam, bunu hiçbir zaman istedi, isteyemem böyle bir duruma kalmaktan sana sanırım diye kulun hiç yaşamadığı ama sadece hayalinde döndürdüğü için korkuya dönüştürdüğü ve bundan ötürü olmamış bir şeyden ötürü Cenab-ı Hakk'a sığındığı bir boyut olağanüstü güzel ileri tedbir e, örneğidir. Bunu Cenab-ı Hak bize öğretti. Zaten otomatik gelişir. Biz bunu okuduğumuzda içimizden böyle bir şey senin başına gelse, ne yaparsın sabreder misin diye. Demin ben kadını, kadının kaybettiği evladına sabrını anlatırken, muhtemelen bazılarımızın içerisinde aynı durumda olsaydık ne yapardık düşüncesi ya o an ya da daha sonra bir şekilde gelip kendisini yoklamış olabilir. Çünkü Cenab-ı Hak bizi önce hissiyatımızda yoklar. Dolayısıyla sabrın Cenab-ı Hak'ka karşı ibadet düzleminde, masiyete karşı günahlara karşı, renc günahlara tekrar geri dönmemek hususunda yine bir sabır sabıra ihtiyacımız var. Cenab-ı Hak "Fasbir bi rabbika ve la tut' minhum atheman kafura." Rabbinin hükmüne sabret. Günahkarlara uyma. kefur, nankör kimselere uyma. Adam namaza başlayacağım demiş. Artık günahlara tövbe ediyorum diyor. Bundan böyle Cenab-ı Hakk'ın dinini öğrenecek. Allah Azze ve Celle'nin sünnetini öğrenecek ve akledip adım adım ikna oldukça yol alacakken onu bundan vazgeçirmeye, tekrar eski günahlara çağırmaya ee, çabalayan bir çevre var, günahkar bir çevre var. Cenab-ı Hak diyor ki فَلَا وَلَا تُطَعْ مِنْهُمْ اٰثِمًا Günahkarlara ee, uyma. وَلَا تُطَعْ مَنْ اَغْفَرْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا Zikrimizden kalbini gafil kıldığımız o kimselere itaat etme. Dolayısıyla günahın peşine gitmemek. ya اِيُوَ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا Şeytanın adımlarının peşine izlememek üzere sabır, özellikle tövbe etmiş kimseler açısından ilk durakta önlerine sabır gelir. Burada tövbe ettin eğer sabretmedin bu tövbe nasıl nasuh olmaz. Öylesine biz tövbe olur. Ardında kararlılık olmayan, ardında başa götürmek için bir niyet bulunmayan bir şey. Dolayısıyla tevbeyi de nasıl hala sabır ile getirebiliriz. Niyetimizi alarak bir daha yapmamak üzere azmı, cezmı kast ederek. Bir başka boyut vaktim doldu hemen hızlıca toparlayayım. Geldik bu kez kendi aramızda, yatayda, biri birimize karşı olan süreçte. Burada da sabıra ihtiyaç var. Zaten pek çoğumuz ilk baştan burada anlıyoruz sabrı. İşte biri yanlış yaptığında, biri kötü konuştuğunda, biri ters hareket yaptığında, biri trafik dönemizi sıkıştırdığında... Sabır bizce hep çoğu zaman böyledir. Ama sabır esas itibariyle iman yolculuğunda, ibadet yolculuğunda, günahkarlara, günahlara karşı Cenab-ı Hak uğrunda onunla olan ilişkimizde. وَلِرَبِّكَ فَصْبِرۜ İlgilen ayetlerdir. Rabbin için sabret. فَصْبِرَ عَلٰى مَا يَقُولُونَ Cenab-ı Hak onlar seni aşağıladığı, küçük düşürdüğü bu sözlere sabret dedi. Sabret! Allah Azze ve Celle'ye davet ederken, insanları Allah'a çağırırken, gelen aşağılamalar, istihzalar, küçük düşürmeler, sabret ve lakin bizim sabrımızın bu kadar yüksek Onların söylediklerinden ötürü senin göğsünün nasıl daraldığını için sabret. bu ı Hak olması Peygamber'den sabrı bu kadar çok istedi. Kötü bir bu şey kadar hiç bu kadar yoğun, bu kadar yüksek olması için sabrımızın bu kadar yüksek olması için bunu? Bir de böyle bakmak lazım, eğer sabırdan nasibimiz artıyorsa, o zaman Cenab-ı Hak katında da değerimizin arttığına, artmasına yorarak, iyiye yorarak daha fazla ve e, Cenab-ı Hak'tan e, kararlılık dilenmemiz, Cenab-ı Hak'tan muvaffakiyet dilememiz ve bunu iyiye, güzele yormamız güzel bir netice e, hasıl olacak diye bolca geliyor, daha fazla sabır yoklanıyor. Ya Rabbi benim buldun? Niye bana geliyor? Bu böyle, bu kötüye mu olur. Ama önceki örneklere bakarsanız, sabrı en yoğun yaşatılmış örnekler, yani peygamberler. اَشَدُّ الْبَلٰيَى الْاَنْبِيَٓاۜ Ve özellikle de Ulul Azm peygamberler. O yüzden Cenab-ı Hak فَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُلُلْ min مِنَ الرَّسُولِ Rasullerden azim sahibi olanlar, onlar nasıl sabrediyorlarsa sen de sabret, aklıma Lokman Aleyhisselam'ın oğluna öğüdü geldi. Dedi ki, ''Vasber âlâ mâ asâbak'' Başına gelene sabret. Bu Cenab-ı Hakk'ın e, bizden beklediği bir şey. Çünkü kimin elinden gelirse gelsin, gelişmeler, olaylar nasıl gelişirse geliştin, yatayda, kendi aramızdaki ilişkilerde de e, neticede bizim alttan alan, e, sorumlu davranan bir taraf olarak ee, Müslüman kimliği yansıtmak üzere Allah için yine sabretmek. Hiçbir zaman seküler bakışışısıyla al gülüm mer gülüm. Kişiler arası bir düzlemde değil. Onu bile geçen hafta vefay konuştuk. Orada da öyleydi. Burada da öyle. Walla Rabbi kafas ver. Cenab-ı Hak için sabretmek. Allah Azze ve Celle dedi ki: İd-fan billetihi En güzelle karşılıklar. Sana kötülük yapıldı güzellikle karşılık ver. Feiza allazi baynaka ve baynuhu Seninle kendisi arasında düşmanlık bulunan o kişi bir bakmışsın ki Feiza allazi baynaka ve baynuhu adavetun kenne huliyun hamim. Sanki candan yakın bir dost olmuş. Feiza allazi baynaka ve baynuhu adavetun kenne huliyun hamim. Hema İllerlediğine sabır. Kim bunu yapabilir? Kötülüğe karşı iyilikle karşılık ver emrini Cenab-ı Hak'tan. Kim başarabilir? Cenab-ı Hak dedi ki, hemen devam eden ayet. O melyulakahe illerlediğine sabaru. Bunu ancak sabredenler başarabilir. Eğer kişi sabredebilmeyi ölçü olarak alırsa ve bunu soranlara niye bu sabredtin? Ee, karşılık verebilirdin nitekim. Dengiyle Karşılık verebiliyoruz. Ama Cenab-ı Hakk dedi ki e, وَلَا sabartum سَبَارْتُمْ لَهُوَ خَيْرُونَ صَبْرِينَ Sabredip bağışlarsanız daha hayırlı olur sizin için. Bu Cenab-ı Hakk'ın bize öğrettiği bir şey. Soran olursa Allah Azze ve Celle için yaptım bunu. Geçenlerde bir kadın oğlunun katli karşılığında katledilmesi hükmü verilmek üzereyken, Amerika'da bir örnek bizde biliyorsunuz. Kısas hak getire kandırıldı. Müslüman bir kadın varıp oğlunun katili olan çocuğa tam hüküm verilmiş ve ona bırakılmışken varıp sarıldı. Seni bağışlıyorum dedi ve bunu Allah için yaptığını söyledi. Bir Müslüman olarak bağışladığını söyledi. وَلِرَبِّكَ سَانْ مَصْبِرٍ Dolayısıyla bütün sabırlarımızı ancak Allah ile ilişkilendirdiğimizde başarabiliriz. Onun için başka hiçbir şeyin hatırı, o sabır dediğimiz olağanüstü, stresli, yorucu, zorlu şeyi kaldırmamızı e, sağlayamaz ve hatta değmez. O yüzden Cenab-ı Hak buyurdu ki, "Wa وَمَا سَبْرُكَ اِلَّا <بِاللّٰه> Sabret. Senin sabrın da ancak Allah ile olabilir ancak. Yani Cenab-ı Hakk'ın hatırını gözetirsen,